Zina ve içkiden sakınalım. Alalım. Öteden beri zina ve fuhuş medeniyetleri yıkmıştır. Bu sebeple fuhuşu, müstehcen söz söylemeyi, zinaya varıncaya kadar her türlü hayasızlığı Allah Teala yasaklamıştır. Kamil iman olduğu halde vicdan sahibi kişi zina etmeye cesaret edemez. Bir yerde zina açığa çıkıp ifşa edildiği takdirde kuraklık, deprem, kıtlık, insanda görülmeyen hastalıklar da ortaya çıkar. Ayet-i kerimede وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ Zinaya yaklaşmayın. Çünkü zina gerçekte bir hayasızlıktır ve kötü bir yoldur. El-İsra suresi ayet 32 buyurulmuştur. Hadis-i şerifte اِذَا زَحَرَ الزِّنَا ve ف۪ي كَرْيَةٍ فَقَدْ اَحَلُّوا بِاَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللّٰهِ Herhangi bir kasaba ve şehirde zina ve riba ortaya çıktığı zaman hiç şüphesiz Allah'ın azabı da gelip hepsini kapsamıştır. Diğer bir hadis-i şerifte يَا مَعْشَرَ ittakuz zina fe inne fihi sitta hisalen thalasun fi dunya wa thalasun fi al-akhirati amma lati fi dunya fe yuzhibu al-bahaa wa yulisu al-faqra wa yunqisu al-umra ey insan cemati zinayi bırakın çünkü zina edenlere üç çeşit dünyada Üç çeşit de ahirette olmak üzere ceza vardır. Dünyada zina. A. Zina edenin yüzünden güzelliği giderir. B. Ergeç fakirliği meydana getirir. C. Ömrü eksiltir. Ahirette de zina. A. Allah'ın gazabına sebep olur. B. Hesabı uzatır. C. Ateşle azap olunmaya sebep olur. Bir diğer hadesi şerfte: "Ma min kaum yizhar fihiim zina, illa ahizu bil seneti. Wa ma min kaum yizhar fihiim rüşa, illa ahizu bil rugeb." Kendilerinde zinanın ifşa edilen hiçbir kavim yoktur ki kuraklık ve kıtlığa yakalanmamış olsun. Kendilerinde rüşvetin ifşa edildiği hiçbir kavim yoktur ki korkuya yakalanmamış olsun. Yine bir hadis-i şerifte: "Memin zenbin ba'de şirk-i azemu indallahi min nutfatin vadaaha raculun min rahmin la yahillu lehu." Şirkten sonra Allah'ın nezdinde adamın nutfesini, eşit tohumunu helal olmayan bir rahme koymasından daha büyük günah yoktur. Başka bir hadis-i şerifte: ya şebabe Kureyş ihfazû furûcekum lâ teznû ale men hafızallahu lehu farcehu dakhale'l Ey Kureyş gençleri ırz ve şerefinizi koruyarak zina etmeyin dikkat edin Allah kimin haya yerini korursa o cennete girmiş demektir buyurulmaktadır Bu hadisi şerifte muhatap has hüküm umumdur bu hadis-i şerif bütün Müslümanları her türlü fuhuştan sakındırmaktadır. Maddi olarak libas bedeni örttüğü gibi manevi olarak da iman insanın ruhunu şeytan, cin gibi habis ruhlardan örten bir libastır. Bundan böyle hadis-i şerifte innel imane sirbalun yuser <gülüyor> bilhullahu men yeşau feiza zana'l Gerçekte iman şarvaldır. Allah onu dilediği kimseye giydirir. Kul zina ettiği zaman imanın şarvalı kendisinden soyulur. Tevbe ederse tekrar ona döndürülür diye buyurulmaktadır. İmanın döndürülmesi ayrıdır, tekrar giyilmesi ayrıdır. Kişi tevbe üzerine durup zikir ve ibadete devam ederse Allah Teala'nın kendisine armağan olarak vermiş olduğu ruhunun şarvalı kendisine giydirilir. Türlü habis ruhlardan korunmuş olur. Bu hadis-i şerifte iman, istiare ve tasvir yoluyla insanın avret yerlerini örten şarvala benzetildiği gibi. اِذَا زَنَ الْعَبْدُ خَرَجَ minhul iman, bir kul zina ettiği zaman kalbindeki imanın nuru ondan çıkar. Şemsiye gibi tepesinde durur. Sonra o zinafi fiilinden sıyrıldığı vakit iman tekrar kendisine girer. Mealindeki hadisi şerifte de iman, zinadan önce elbiseye zina etmek esnasında koruyucu şemsiyeye benzetilmiştir.